Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmihal programımızın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. İnşallah bu haftada sizlerle dini hayatımızda önemli olan, önemli yeri olan bir takım dini bilgileri, faydalı bilgileri sizlere aktarmaya muvaffak oluruz. Bundan önceki birkaç bölümümüzde, zekat konusunu ele almaya çalışıyorduk. Bugün de yine bununla bu konuyla devam edeceğiz. Çünkü zekat konusu dinimizin üzerine bina edildiği beş temel esastan ve dört tane temel ibadetten bir tanesidir. Birçok Müslüman, Müslümanı ilgilendirdiği için bunlarla ilgili hükümleri en azından prensip düzeyinde de olsa Müslüman kardeşlerimizle paylaşmakta yarar olacaktır. Daha önceki bölümlerimizde hangi mallardan zekat gerektiğini ve bunların oranlarını ne olduğunu ve bunlar zekat verirken hangi temel prensiplere dayanmamız gerektiğini sizlere aktarmaya çalışmıştık. Bugün de yine bu zekatın farz olması ve ödenme zamanı ile ilgili başlayıp Ondan sonra da yani zekatın kimlere verilebileceğini ya da kimlere verilmeyeceğini ve bunlarla ilgili fıkhi hükümleri sizlere açıklamaya çalışacağız. İsterseniz isterseniz önce zekatın farz olma ödeme zamanı ilgili kısa bilgi vermeye çalışalım. Şimdi farz olma zamanı deyince şunu kastetmiyoruz. Yani bir kişiye yani kim Zekatla yükümlüdür. Ne zaman o yükümlü olur anlamında değil de hangi çağda yükümlü olur anlamında değil de e, zekatla yükümlü olacağımız mallar hangi noktaya geldiğinde onlardan zekat gerekir onu kastediyoruz. Bu anlamda e, zekatla ilgili malları yani kendisine zekat gereken malları yine iki kısımda değerlendirebiliriz. Bunlardan bir grup altın, gümüş, para, e, ticaret malları ya da e, hayvanlar gibi üzerinden bir yıl geçmesi gereken mallardır. Daha önce de açıkladığımız gibi, bu tür mallarda zekat nisabına ulaşmış bile olsa bir Müslüman, bir mükellef, onun üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu mallar nisaptan sonra üzerinden bir kameri yıl geçmekle bunun zekatını vermek gerekir. Şimdi bu mallar nisaba ulaştığında artık kesinlik kazandığından, yani onlar artık, elimizde mevcut bulunduğundan hani onlar yok olabilir, onlar telef olabilir gibi çok fazla bir ya da olmayabilir, ortaya çıkmayabilir gibi bir risk bulunmadığı için bu tür malların zekatını önceden vermek de mümkündür. Yani nisaba ulaşmak kaydıyla yıl bitmeden de bunların zekatı verilebilir hatta değerli izleyenler bu tür malların zekatını birkaç yıl sonranın zekatı şeklinde de verilebilir. Ama bu durumda ne olacaktır? Eğer önümüzdeki yıl yahut da yılın bitiminde eğer e, nisabı koruyorsak vermiş olduğumuz zekat, zekat yerine geçer. Ama zekatın altına düşmüşse, yani artık zekat mükellefi e, değilsek ve buna rağmen önceden vermişsek o da sadaka yerine geçmiş olur. Ama e, önceden bunların zekatını vermek caizdir, niyet olmak şartıyla. İkinci grup e, zekat mallarımız ise toprak ürünleridir e, değerli izleyenler. Tabi toprak ürünleri ...yani belli aşamalardan sonra topraktan çıkıp ürüne dönüşen, meyveye dönüşen, sebzeye dönüşen ürünlerdir. Dolayısıyla bu konuda bu ürünlerin ortaya çıkma aşamalarına göre de hükümler değişiklik arz ediyor. Özellikle Hanefi mezhebi burada diyor ki, henüz diyor meyveye dönmeyen ya da o meyvesi oluşmamış, henüz olgunlaşmamış bile olsa... Oluşmamış olan şeylerden zekat gerekmez. Çünkü onlar henüz daha meyve ortaya çıkıp çıkmayacağı belli değildir. Henüz ortaya çıkması belli olmayan bir şeyin de zekatının önceden verilmesi caiz değildir. Mutlaka bunun zekat olarak kesinleşebilmesi için ve önceden verilebilmesi için meyve şeklini almış olması gerekir. Ama olgunlaşması şart değildir. Yani tamam meyve olabileceği ya da işte hububat olarak kabul edersek işte buğday, arpa ve benzerleri gibi onların yani ürüne dönüşmüşse artık onların mevcut olduğu kanaate hasıl olmuşsa o zaman bunların zekatı yani öşürleri verilebilir. Hatta e, e, yani toplanmadan da e, şey olarak... E, tahmini olarak hesaplanarak zekatları, öşürleri verilebilir deniliyor. Ama henüz meyveye ya da ürüne dönüşmemişse bunların zekatlarını verilemez diyorlar. Peki değerli izleyenler şöyle bir soru aklımıza gelebilir. E, bir kişiye zekat sabit olduktan sonra yani kesinleştikten sonra yani bu bir ticaret malı olabilir, bir para olabilir, altın olabilir, e, hatta başka bir ürün yani bir e, e, toprak mahsulü olabilir, hayvan olabilir. Zekat kesinleştikten sonra bu zekat henüz e, ödenmeden o mal sahibinin elinden çıkarsa hüküm ne olacaktır? Şimdi burada da e, iki kısımda ele almak gerekir. Bir e, o zekat malının aslı kaybolmuşsa, yalnız elden çıkmışsa. Yani mesela elimizde hayvanlar var, elimizde toprak ürünleri var, yani paralar var, altın ve benzerleri var. Bunların zekatı kesinleşti, ne kadar vereceğimiz de kesinleşti ama henüz zekatını vermeden bu mal elimizde olmayan sebeplerle, bakın eğer elimizde olan bizim dahlimizin olduğu, bir ihmalimizin olduğu nedenlerle gecikmiş ve bunlar yok olmuşlarsa, elden çıkmışlarsa, Onların zekatı bir borçtur ve onu ödemek gerekir. Ama elimizde olmayan nedenlerle sahibinin herhangi bir kusuru olmadan elden çıkarsa, yok olursa, mesela çalınırsa, kaybolursa, gasp edilirse bunların zekat yükümlülüğü düşer Hanefi mezhebine göre. Çünkü zekat bu malların bizzat kendisine aynına tahallük eder. Onların aslı yok olmuşsa ona bağlı olan zekatların da ödenmesi gerekmez. Peki ikinci durum, ikinci durum şudur, zekatın aslı duruyor, bizim ürünlerimiz duruyor, hayvanlarımız duruyor ama onun için ayırdığımız zekat malı vardı. İşte 40'te 1 olarak yahut da işte sığırlarda 30'te 1 olarak e, diğer hayvanlarda kendini sağ, e, şeyine göre, oranına göre bunlara ayırmıştık. Daha sonra işte çalınan, kaybolan, gasp edilen o zekat olarak ayırdığımız mal ise o zaman e, bu borç bizim üzerimizden düşmez. Onu biz başka şekillerde yine para bularak, mal bularak onların zekatını vermemiz gerekiyor. Çünkü zekatın bizzat kendisi bizim zimmetimize tahallük etmiştir. E, mala değil de o zekat borcunu bir şekilde ödememiz gerekir. Evet değerli izleyenler isterseniz zekatın kimlere verileceğini yani bizim fıkıh eserlerimizdeki tabiriyle zekatın sert yerlerini kısaca ele almaya çalışalım. Zekatın kimlere verileceği Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıf olarak açıklandığı için yani bu zekatın sarf yerleriyle ilgili elimizde esas alacağımız bir ayet-i kerime bulunduğu için fıkıh eserlerinde bu zekatın kimlere verileceğiyle ilgili yorumlar bu ayetteki sınıflar çerçevesinde şekillenmiştir. Ayet-i Kerime'de 8 ayrı sınıf sayılmaktadır. İsterseniz ayet-i kerimeyi de bir okuyalım. Subhanallah inna sabil İşte bu şekilde 8 ayrı sınıf sayılıyor. Ayet-i kerimede buyuruluyor ki sadakalar yani zekatlar ancak şunlar içindir. yoksullar, düşkünler, sadakaların bu toplanmasında görevli olan yani amil denilen kişiler kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar içindir. Ayetin devamında da Allah'ın işte kesin buyruğu bu şekildedir diye geçmektedir. Şimdi burada 8 ayrı sınıf sayılıyor. Bu sınıflardan işte azat edilecek köleler kategorisi geçiyor, grubu geçiyor. Bunların günümüzde bir karşılığı yok. Aynı şekilde zekat da devlet tarafından toplanmadığı için, yani dikat memurları anlamında amilin sınıfının da çok fazla işlevsel söz konusu değildir. Burada belki tartışılması gereken bir konu. Kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kişilerdir. Bunlara müellefeyi kulub diyoruz yani ayet kelimesi ifadesiyle. Tabii e, Hazret Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem döneminde e, bu gruba e, zekat verilmiştir. Yani kendi işte itibarlarından yararlanmak isteyen, e, e, yararlanılmak istenilen bir takım işte e, kureyşlerin ileri gelenlerine bu fondan zekat verilmiştir. Müslüman olanlara ya da Müslüman olmayanlara hani İslam'a destek olsunlar diye e, bir, bu fondan zekat verilmiştir. Ama e, yine birçoğumuzun yani bildiği gibi Hazret Ebubekir döneminde Hazreti Ömer e, Efendimizin de e, önerisiyle, e, ısrarıyla e, bu fona artık zekat verilmemeye başlamıştır. Bizim e, fıkıhçılarımız da artık e, müellefe kulubun e, zekat, kalemle, e, zekat sarf edilecek e, gruplardan olmadığı kanaatine varmıştır. Yani bu konuda Hanefi mezhebe hatta diyor ki artık bu bir daha gündeme gelemez diyor. Ama diğer bazı mezheplerde eğer aynı gerekçeler ortaya çıkarsa bilahar yani daha sonraki dönemlerde yine bu fondan ödeme yapılabilir diyorlar ama e, fiilen yani bu grubun işlevselliği günümüzde yoktur. İşte geri kalan 6 sınıf e, sınıfla ilgili e, zekatın verileceği bu sınıflarla ilgili mezhepler arasında bazı görüş ayrılıkları olmakla beraber genel bir uzlaşı söz konusudur. Nelerdir bu sınıflar? Öncelikle fakirlerdir. Yani ayet-i kerimede de fukara olarak geçiyor. Peki fakirler kimdir? Hani belirli düzeyde belli bir mal varlığı var, belli bir geliri var. Ama temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra elinde nisap miktarı mal kalmıyorsa, yani zekat verebilecek durumda olmayan, ve kendisi de zekat alabilecek bu şekilde durumdaysa bunlara fakir adı veriliyor. Yani nisap miktarına ulaşmaması burada önemlidir. İkincisi yoksullardır. Yoksullar hani ayetteki mesakin kelimesiyle ifade ediliyor. Bu da özellikle Hanefi, mezhebi, Hanefi mezhebinin yorumuna göre hemen hemen hiç geliri olmayan, mal varlığı olmayan, yani gıda, giyecek, yiyecek, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak derecede bile mal varlığı olmayan, bu nedenle bunları karşılamak için bile başkalarının yardımına ihtiyaç olan kişidir. Yani fakirler arasındaki fark bu anlamda fakirlerin ihtiyaçlarını karşılıyor ama geri kalan malların hesaba ulaşmıyor. Bunlar ise ihtiyaçlarını karşılamak için bile başkalarına ihtiyaç duyan kişilerdir. Üçüncü grubumuz borçlular grubudur. Borçlular grubu ayet-i kerimede diye geçiyor. Tabii borçlu yine aynı zamanda belki fakir denebilir, aynı zamanda yoksul denebilir ama yoksul olmaya da bilir. Yani bir takım meşru ihtiyaçlarını karşılamak üzere borca girmiştir ve bu borcunu ödeyecek parası kalmamıştır. Yani normalde borca girmemiş olsaydı belki fakir olmayabilirdi ama Borcu var ve bu borcunu ödeyecek parası yok. Ya da şöyle diyelim, borcunu ödemesi durumunda mal varlığı nisaptan daha aşağıya inmiş olan ya da inecek olan kimseler borçlulardır. Yani bir takım büyük yatırımlara girmiş olabilir, buradan da borçlanmış olabilir insanlar. Dolayısıyla dinimiz bu şekilde borç batağına düşmüş insanları bu borçtan kurtarmak için zekat fonundan yararlanabileceğini öngörmüştür. E, dördüncü kendilerine zekat verilecek olan grup ise ayet-i kerimede fisebillah olarak ifade edilen Allah yolunda olanlardır. Yani Allah yolunda olanlar diye belki tercüme edebiliriz. E, peki Allah yolunda olanlar çok genel bir tabiridir. Bunu nasıl anlayacağız? İşte Allah rızası için e, olan her türlü harcamalar şeklinde çok geniş bir şekilde ele alabiliriz. Bu şekilde modern dönemde yorumlayanlar da vardır. Ama bizim e, rivayetlere dayalı olarak daha çok bunu, e, gaziler şeklinde yorumlamışlardır. Yani üzerinde ittifak edilen en e, e, en bilinen ve e, üzerinde icma olan ittifak edilen grup, yani aslında cihada e, katılmak istediği halde gerekli techizatı, gerekli mühimmatı e, ve bu bağlamda yine işte yiyecek yiyecek gibi kumanyalarını temin etmekte zorlanan e, kişilerdir. E, bunlara bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve cihatta bulunmalarını teminen yani bunlara, bunlara destek olmak üzere bu fondan ödeme yapılabilir denilmiştir. Daha sonra yine klasik dönemde iki ayrı grup daha buna eklenmiş. Demişler ki yani bazı de dayalı olarak yani hac yolunda olan insanlar da yine Allah yolundadır. Dolayısıyla hacca çıkıp da yani parasızlık nedeniyle yolda kalmış olanlara bu fondan yine ödeme yapılabilir. Hatta yani daha sonra başka bir yorum getirilerek yani ilim öğrenmek de Allah yolunda çalışmak anlamına gelir. Parası olmayan ilim talebelerine yardım etmek de yine Allah yolunda olanlara yardım etmek olarak değerlendirilebilir denilerek e, ilim yolunda olan e, öğrencilere de zekat verilebileceği kanaatine e, ulaşılmıştır. Demek ki hani bu fi sebi'illah öncelikle e, gazilere yani Allah yolunda cihat edecek olan kişilere e, daha sonra işte e, hacca gidip yolda e, kalanlara e, ya da ilim taliplerine bu fondan destek vermek şeklinde anlaşılmıştır. Yine e, zekatın sarf edileceği verileceği e, bir sınıfımızda yolda kalmış olanlardır. hani i Sebil yol oğlu diye yani, tercüme ediyoruz bunu. Ee, yolculuğa çıkmış günümüzde de bu son derece yaygın olarak bulunabilir ee, Yola çıkmış ama yolda parası bitmiş O yüzden parasılıktan yolda kalmış olan kişilere bu zekattan yardım edilerek onların bu çaresizlikten kurtarılabilir ee, Tabii onların kendi memleketlerinde paraları malları da olabilir ee, Onlara ulaşma imkanları yoksa ...kendilerine zekat verilebilir. Zaten fakirlerse o fakir olmaları bağlamında onlara zekat verilebilir. Yani zengin olmalarına rağmen yani e, memleketlerinde paraları olmalarına rağmen... ...onlara ulaşma imkanları yoksa, zengin bile olsalar bunlara zekattan ödeme yapılabilir. Ama günümüzde işte bir takım işte kredi kartlarıyla e, ya da bankalar aracılığıyla... ...memleketlerinden e, para alma, e, para nakletme imkanları varsa... Onlar bu gruba girmez tabii ki. Yani burada esas olanı yolda kalmış olmak ve kendi paralarını kullanma imkanının bulunmamasıdır. Evet. Peki zekatın kimlere verileceği ile ilgili bu 8 sınıfı bu şekilde kısaca değerlendirdikten sonra bir başka sorumuz da şudur. Zekat kimlere verilmez? Aslında bu 8 sınıf dışındakilere zekat verilmez. Ama bazen... Bunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Bu sekiz sınıflardan da bir kısmına verilebilir bir kısmına verilemez. Mesela hani zenginlere verilemez. Zenginlere verilemeyeceği bu sekiz sınıfın dışında olduğu için net bir şekilde anlaşılıyor. Ama bu sekiz sınıf içerisinde bulunduğu halde ya da onun sınıfın, o sınıfın dışında olduğu halde kendisine zekat verilemeyecek başka kimseler de vardır. Birincisi bunun kişinin alt soyu ve üst soyudur. Fıkıs eserlerimizde bunlara usul ve furu olarak e, tabir ediliyor. Yani kişinin usulüne ve furuuna zekat veremeyeceği belirtiliyor. Ne demektir kişinin e, usulü? Onun üst soyudur. Yani babası, annesi, dedesi, ninesi yukarıya doğru ne kadar giderse gitsin. Alt soyu ise furuudur, Yani kişinin furuğu da alt soyudur. Demek ki alt soyu deyince de onun e, oğlu, kızı, onların e, kızları, oğulları, torunları aşağıya doğru ne kadar giderse gitsin. Bunlar da furuunu, yani alt soyunu oluşturmaktadır. Prensip olarak zekatın verilemeyeceği en önemli grup e, kişinin üst soyu ve alt soyudur. Çünkü bunları e, kendisi e, prensip olarak bakmakla e, sorumludur. Eğer kişinin yani bir şekilde bakmak durumunda olduğu kişilere kendi zekatını vermiş olması aslında kendi kendine zekat veriyor gibi anlama gelir ki bu caiz değildir. Bir başka grup eşlerdir. Ebu Hanife'ye göre eşler birbirlerine zekat veremezler. Çünkü Ebu Hanife de diyor ki yani burada yine biraz önce söylediğim gibi kişinin bakmakla yükümlü olup olmaması e, durumu dikkate alınarak e, temlik e, tam olarak gerçekleşmiş olması gerekir. Yani birinin zekat verenin mülkiyetinden zekat malı çıkması lazım ve karşı tarafın zekat alacak kişinin mülkiyetine geçmiş olması lazım. Yani eşler birbirlerine zekat verdiğinde yani bir tür e, sanki dolaylı olarak kendilerine de, kendilerinin de faydalanması durumu söz konusu olacağı için tam anlamıyla temlik gerçekleşmez diyor Ebu Hanife. Dolayısıyla onlara zekat verilmez diyor. Ama işte bu şekilde eşlerin özellikle de hanımının yani bir kişinin Eşinin yani kadının kocasına zekat vereceği görüşünde olanlar da vardır. Mesela imameyne ve şafilere göre kadın kocasına zekat verebilir. Çünkü o onu bakmakla yükümlü değildir. Dolayısıyla ona, ona vermiş olduğu şeyler kendisine geçmiş olmaz diyorlar. Değerli izleyenler zekatın verilemeyeceği bir grupta gayrimüslimlerdir. Evet gayrimüslimler de eğer İslam toplumunda yaşıyorlarsa Onlara da yardımcı olmak gerekir. Hatta sadaka verilebilir. Başka bazı yükümlülüklerin de onlar için geçerli olduğu ifade edilmektedir. Ama zekat konusu tamamen Müslümanların zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmesi gereken bir ibadet olarak tanımlandığı için gayrimüslimler bu, bu zekatı alma konusunda ona ehil olarak kabul edilmemektedir. Bu zekat konusu ibadet yönü olan bir şey olduğu için sadece Müslümanlara özgü bulunduğu için bunu ödemek de Müslümanlarla alakalıdır. Müslümanların yükümlülüğündedir. Bu şekilde zekat alacak kişilerde sadece Müslümanlar olabilir denilmiştir. Zenginler konusunu söylemiştim. Zaten belli bir nisap miktarının üzerinde mal varlığı olan kişilere zekat verilmez. Ama burada dikkat çeken bir nokta daha var. Onu e, fitrede yani fıdır sadakasında da söylemiştik. Yani bir kişinin zekat yükümlüsü olabilmesi için nisap miktarına ulaşmış olması lazım ve o nisap miktarı malın da aynı zamanda artıcı özellikte bulunmuş olması gerekir. Ama e, zekat alma durumunda olan kişiler bakımından nisap miktarına e, ulaşmak ve artıcı olmak gibi bir şart aranmaz. Eğer nisap miktarına ulaşan bir malı varsa bu kişinin Mutlaka o zekat alamaz bu malı ister artıcı nitelikte olsun ister artıcı nitelikte olmasın. Demek ki bir kategori olarak yani bir kişi nisap miktarına ulaşır zekat vermesi gerekir ama nisap, bazı durumlarda da zekat vermesi gerekmez artıcı malı olmadığı için ama o zekat da alamaz nisap miktarı artıcı olmayan nitelikte başka malı bulunduğu için. Evet bir şey daha var kaynaklarımızda. Ee, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Hazreti Peygamber'in ne kendisi ne de Haşimoğulları dediğimiz onun yakın akrabaları e, zekat alamıyorlardı. Yani onlara e, zekat almak haram olarak kabul ediliyordu. O yüzden bizim fıkıh eserlerimizde zekatın verilemeyeceği sınıflardan birisi olarak da Haşimoğulları yani Hazreti Peygamber'in çok e, yakın akrabaları zikredilmektedir. Ama e, onlarla, e, onlara zekat verilemiyor ama devlet gelirlerinden, devlet hazinesinden kendilerine ayrı kalemlerden destek olunuyor, yardımda bulunuyordu. Belli bir dönemden sonra devlet bunlara desteği kestiği için bizim fakirlerimiz de madem ki onlara başkaca yardımda bulunulmuyor, artık zekatta verilebilir şeklinde fetva vermişlerdir. Yani bu durumu da dikkate almamız gerekir. Değerli izleyenler, zekatın ana olarak verilemeyeceği yerlere sizlere aktarmaya çalıştık. Zaman zaman bazı sorular gündeme geliyor. Yani tereddütlü bazı durumlar hasıl oluyor. Tabii ki bunların hepsini burada ele almamız, hepsine cevap vermemiz mümkün değil. Ama hiç olmasa birkaç tanesine bu vesileyle, bu konuyla bağlantılı olarak cevap vermeye çalışmakta fayda var. Ee, belki bunu şöyle de diyebiliriz, yani bu zekatın sarf yerleriyle ilgili sıkça sorulan sorulardan bir kısmı diyebiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi, acaba e, fakir kardeşe zekat verilebilir mi? Evet çokça sorulan e, sorulardan bir tanesidir. Yukarıda zekatın verilemeyeceği kişiler arasında geçmediği için aslında buna zekat verilebileceği anlaşılıyor. Yani gerçekten de e, fakir olan kardeşe zekat verilebilir. Hatta öncelikle verilmek gerekir. Belki biraz sonra değineceğiz. Zekatı e, verirken dikkate almamız gereken önemli hususlardan bir tanesi, öncelikle akrabalardan başlayarak zekat vermektir. İşte en yakın e, zekat verilecek akrabalardan bir tanesi de kardeştir. Yahut da kardeş çocuğudur, amcadır, dayıdır, haladır ve bunların çocuklarıdır. Bunlara zekat verilebilir. Çünkü e, öncelikle verilmesi gerekir. Çünkü e, ya yani onlarla zekat verecek kişi arasında, bir usul-furu ilişkisi ya da bir nafaka ilişkisi söz konusu olmadığı için bunlar temlik konusunda sorun olmayacaktır. Artı olarak da akrabayı gözetmek gibi yani sıla-i rahim gibi dinimizin çok önemli bir fonksiyonu, çok önemli bir belki e, dikkate almamız gereken bir ilkeyi de e, bu şekilde işlettiğimiz için de ayrıca sevap alınabilir. Yani akrabayı gözetme dolayısıyla. Peki yine e, bir başka soru olarak şunu e, sonra e, şu gündeme gelir. Yani üvey anneye üvey babaya ya da üvey çocuklara zekat verilebilir mi? Evet burada da bir e, sorun yok. E, çünkü burada da yine Zekat veren kişiyle bunlar arasında bir usul furu ilişkisi yani üst soy alt soy ilişkisi söz konusu değil ve yine bunlarla arasında bir nafaka ilişkisi de yok. Zekat veren kişi ilke olarak zorunlu olarak bunlara bakmakla yükümlü olmadığı için bunlara da zekat verilebilir. Burada herhangi bir mahsur yoktur. Yine bu belki bu soruyla bağlantılı yani benzer bir soru da yine gündeme geliyor. O da şudur, yani damada geline, kayınpedere, kayınvalideye, yani bu kişilere zekat verilebilir mi? Ee, yine e, benzer değerlendirmeyi de burada yapabiliriz. Yani bu kişiler, yani damat, gelin, kayınvalide, kayınpeder, kişinin yani zekat verecek olan kişinin e, bakmakla yükümlü olduğu e, şahıslardan değildir. Dolayısıyla bu kişilere de zekat vermekte herhangi bir mahsur söz konusu değildir. Evet, e, zekatın Verilip verilmeyeceği kişilerle ilgili bu kısa açıklamalardan sonra e, isterseniz e, yine zekatle ilgili bir başka başlığa geçelim. O da az önce atıfta bulunduğu zekat ödenirken hangi hususlara dikkat etmemiz gerektiğidir. Yani zekat ödenirken dikkate alınması gereken bazı e, hususlardır. Değerli izleyenler zekat mali bir ibadet. Hani bazı ibadetler var bedenden yapılır işte namaz gibi bazıları vardır. E, zekat gibi tamamen mali ibadetlerdir. Bazıları da hem mali hem de bedenidir. Mesela hac gibi. Daha sonra onlardan bahsedeceğiz. Zekat ta tamamen mali bir e, ibadet olduğu için yani esasen e, ibadet yönü dikkate alınarak bireyin bunu bizzat yerine getirmesi gerekir. Ama işin mali boyutu da bulunduğu için biraz daha kamusal yönü de var. Yani bir tür e, şeye benzeyen vergiye benzeyen bir yönü de var. O yüzden zekatın toplanması konusunda Eskiden beri Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den beri kişilerin elbette zekat mükelleflerinin kendi kişisel yükümlülükleri ve rolleri olmuştur. Ama devletin de çok önemli fonksiyonları olmuştur. Çünkü işin toplumsal boyutları var. Yani sonuçta para toplanıyor ve belli yerlere belli alanlara dağıtılması gerekiyor. O yüzden devletin bu işte rol alması ya da en azından kamunun bu işte rol alması gerekir. Klasik dönemde de hani zekatın en azından belli kısım mallarının devlet tarafından toplanıldığı vakidir. Ama günümüzde özellikle ülkemiz bakımından zekat devlet eliyle toplanmadığı için bu bireyin bunu kendisinde hesap etmesi ve ilgili yerlere ödemesi gerekiyor. Yani bu şekilde. E, kişi artık devlet toplanmıyor diyerek bu yükümlülükten kaçamaz. Bizzat kendisinin hesap ederek bir şekilde o zekatı elinden çıkarması gerekir. Çünkü e, bu e, fakirin hakkıdır. E, onun hakkını biz e, kişinin vermesi gerekir. Vermediği sürece sorumlu olacaktır. Peki zekat verirken kişi mallarının hangi e, türünden ya da Hangi kısmından vermesi gerekir? Yani bu hayvanlar olabilir, toprak mahsulleri olabilir veya ticari eşya olabilir. Eğer bunu para olarak veriyorsa zaten onu hesaplayıp verecektir. Ama bizzat malın kendisinden vereceksen, mesela hayvanı hayvan olarak hayvanın zekatını bir hayvan vererek, iki hayvan vererek, koyun vererek vereceksen ya da ticaret malının bizzat kendisinden zekat vereceksen o durumda en azından orta düzeydeki mallardan vermesi gerekir. Ne en adi, en düşük değerde ne de en pahalısını değil hiç olmasa orta değerdekini vermesi gerekir. Tabii en kıymetlini verirse o daha makbuldur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in de ifadesiyle en sevdiklerimizden infak edersek ancak iyiliğe ulaşmış oluruz ve kazandıklarımızın da en iyilerinden zekat vermemiz gerekir. Bu ayetin bize öğretmiş olduğu ödevlerden bir tanesidir bir başka önemli husus acaba bu zekatı e, yükümlü olduktan sonra yani üzerimize farz olduktan sonra hemen mi vermemiz lazım yoksa daha sonra da verebilir miyiz bizim klasik eserlerimizden buna fevri midir yahut da e, gecikmeli midir e, diye e, ifade edilir fevri demek hemen derhal vermemiz gerekiyor mu Evet aslında zekat bizim bir sorumluluğumuzdur. Bunu geciktirmememiz gerekir. Geciktirirsek ve o şekilde vefat ederse kişi günahkar olur. Bir an önce fakirlerin bu hakkını vermek gerekir. Ama o yıl içerisinde aşmamak şartıyla, mesela taksit taksit de bu ödenebilir. Belki talebelere, belki burs olarak veriyoruzdur. Belki daha uzak yerlere peyder pey vermemiz gerekir kişilere. Dolayısıyla o yılı aşmamak kaydıyla, e, taksit taksit ve geciktirerek ödemekte de bir mahsur e, yoktur. E, bir de şu hususu e, burada ayrıca e, sizlere e, sizlerle paylaşmaya çalışalım. Zekatın e, ödenmesi için sabit bir ay ya da bir zaman söz konusu değildir. Yani genellikle Müslümanlar zekatlarını Ramazan ayında veriyorlar ama zekatın bir kişiye, Farz olması kişiden kişiye değişir. Çünkü hani üzerinden bir yıl geçtiği için nisap miktarının kişinin nisaba ulaştığı zaman ve onun ondan sonraki bir yılın zamanı farklılık arz edecektir. Dolayısıyla zekatın sabit olması bakımından, hesap edilmesi bakımından herkesin yılı farklıdır. Ama ödenirken... Az önce de dediğim gibi biraz geciktirilecek, geciktirilerek ödenebileceği için yani bunun mesela Ramazan'da ödenmesinde de bir mahsuru yoktur ama hesap edilmesi herkesin kendi zamanını kendi ayında olması gerekir. Bir son olarak da bir bu zekatın ödenmesiyle ilgili bir iki hususu sizlerle paylaşmaya çalışalım. Yani bu zekatın bizzat kendisini elden verebiliriz. Kendimiz verebiliriz. Ama bunu PTT ve benzerleri ya da banka havalesi yoluyla da verebiliriz. Ayrıca vekil yoluyla da verebiliriz. Vekalet yoluyla da verebiliriz. Yani kendimiz bizzat ayrı, ayrı, e, fakire ulaştırabileceğimiz gibi bu şekilde aracılar yoluyla da veririz. Önemli olan niyettir. Yani e, zekat niyeti olduktan sonra bunda herhangi bir e, problem e, yoktur. E, bu zekatı dağıtırken mümkün mertebe e, zekatın e, o bölgede olan e, fakirlere ya da hak sahiplerine ödenmesi gerekir. Orada fakirler varken, yakınlar varken... Uzaktakine vermek çok da hoş karşılanmamıştır. Ama uzaktakiler daha fazla ehil olduğunu, daha fazla ihtiyaç sahibi olduğunu düşünüyorsak onlara da ödeme yapabiliriz. Bunda da herhangi bir mahsur yoktur. Bu şekilde değerli izleyenler zekat konusunu bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki bölümümüzde yine çok önemli ibadetlerimizle ilgili dini hükümler sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik sizlere veda ederken hepinizi Allah'a emanet ediyorum.